Şimdi Ali Bey beni aradı dedi ki Kerem sen beyin anlatıyormuşsun. Başka bir yolu var diye bir seminer yapacağız. Beyinde kullanılıyor mu bu tip durumlarda? Vallahi abi bazen kullananlar oluyor. İstersen hani şey yapabiliriz. Devreye alabiliriz. Ya dedi o zaman nasıl bir sunum yapmak istersin? Biraz konuştuk falan. Ee, ilk seninle görüştüm de diyor. Bilmiyorum Aslı var mı? Herkes mi aynı şeyi söylüyor onu da bilemiyorum da. Enteresan çünkü. İlk seninle görüştüm, nerede olmak istersin dedi. Vallahi dedim abi bizim organ nereye sokarsan girer. Yani konu bağımsız. Çünkü baktım kaos var, iletişim var, işte ondan sonra negotiation var. O da getirmiş beni bir yere koymuş. Diyaloğun derinleştiği, hani yapay zekanın daha giremediği öyle sayıdık. Diyaloğun derinleştiği, pazarlığın başladığı yere koymuş. Niye böyle koymuş? Bana öyle geliyor ki şu sorunun cevabını arıyor. Hemşerim sen beni neremle dinliyorsun? Bu vakte kadar anlaşılmadıysa, Kerem anlatsın demiş. Şimdi size onu anlatacağım arkadaşlar. Bizim organ bu, o sorudaki kargaşanın sevesi, sebebi de yuvarlak olması, bir de iki loblu olması. Yani aslında sesinden ayırt edilir çoğu zaman ama zaman zaman ayırt da edilemiyor. Size de hak veriyorum ben de bazen şey yapamıyorum hani nereden geliyor diye. O yüzden biraz detayından bahsedeyim istiyorum bu beyindeki organın. Ben yıllardır bununla uğraşıyorum. İnsanlarda beyin var. Herkes de olduğu için konu enteresan geliyor insanlara. E ben de onunla çalışıyorum. İşleri iyi yani. Herkesde bir tane var. Çok da kullanan yok. Kullanımını anlatırsanız çok popüler bir şey olabiliyor. Nasıl bir şey derseniz işte böyle bir şey. Tazesini getirdim. Az önceki biraz bayattı. Evet. Şimdi ben bunu yurt dışında anlatıyorum. Şöyle bir ses çıkıyor. Wow. Bizde çıkmıyor. Kurban Bayramı var. Bir önceki Bir önceki sürümü ne çok hakimsiniz çünkü. Evet. Ya bizde bunun salatası var arkadaşlar. Öyle düşünün. Anladın? Ya geçen bir yerde anlatıyorum. Ben tadını çok seviyorum dedi adam. <gülüyor> Dedim ki tamam o güzel isek ben de kullanmayı anlatacağım. Sıra orada. Üzerinde giruslar, sulkuslar var. Ara sıra arkayı döneceğim. gene beynimi görün diye yanlış anlamayın. Giruslar, sulkuslar var üzerinde. Adam anlatıyor. Çok kıvamsız bir şey. Son yüzyıla kadar ne işe yaradığını anlayan çıkmamış. Demişler ki şimdi duygular belli. Kalp de tık tık atıyor falan. Hani... Diğer her şey iyi kötü çalışıyor. Böbrek belli giren var çıkan var. Buna ne giren var ne çıkan var hiç belli değil bu karşıdan bakıldığında. Demiş acaba bu ne işe yarıyor? Kanı soğutuyor demişler. Uzunca bir süre ne işe yaradığını bilmeden devam ettik biz. Çünkü bu orada duru verir aslında. Ağrı duyusu dahi yok, ısınma duyusu dahi yok. Yani siz onunla uğraşmazsanız o sizi hiç rahatsız etmez. İçeride bir yerde. İçeri koymuşlar çok değerli muhtemelen diye. Hani dışarıda olsa ben diyeceğim ki çok değersizlerden biri. Hani dışarıdaki organlarla karar alınmaz. Niye değerli çünkü, değersiz çünkü. İçeridekiyle alalım değil mi yani? Aynen öyle, aynen öyle. E içinde ne var şimdi içeride içeride? İçinde de bu var. Tarifini veriyorum. Olmayan varsa not alsın. Etrafında olmayan varsa not alıp ona versin diye. Bu kadarcık bu. Ha, bir litre su. 160 gram yağ protein var biraz bir tane kesme şeker atılmış azıcık tuz serpilmiş gibi düşünün köfte tarifi gibi yani içinde böyle azıcık kuru ekmekle soğan da oluverseymiş değil mi bilmiyorum bazılarında olabilir ama genel itibariyle yapılan çalışmaya alınan beyinlerde bu yok bir farkı yok yani birbirinden bence önemli şey bu en fazla cam şişe olur. Benimki cam şişe olsun. Seninki cam şişe olsun. O kadar fark olur arkadaşlar arada. Çok da bir fark yok. Bu manada biz insan beyinle aslında çok güveniriz. Şimdi tarifi ben not aldım hocam. Kadınınkiyle erkeğinki aynı mı? çok sorulan soru budur. Yani aynı malzemeyi mi kullanacağız gibisinden. 100 gram bir fazlalık var erkekte. Şimdi 100 gram fazlalığı ben anlatınca erkekler bir güler. Sanki hangi fazlalık onların ne işine yaradı? çok merak ediyorum. Hep başlarını belaya soktu ama neticesinde arkadaşlar şöyle teknolojiyi değerlendirin. Bunun şimdi daha küçüğü daha iyisi yapılmış. Öyle değerlendirin. Yani kadında öyle versiyonu var bunun. Kesinlikle kadınların mesela yüz tanıma sistemleri daha iyi gelişmiştir. Çocuk ağlama, ağlıyor, konuşamıyor, hiçbir şey söylemiyor. Eğer kadın onu görsün anlasın diye. Tabi bu normalde kocası ne hata yaparsa yapsın yakalasın diye yapılmamış ama öyle bir yuzu da var maalesef. Kadın baktığınızda megapikseli de yükseltilmiş gibi böyle daha küçük bir alet. Çünkü erkekte 1400 gramdır bu 23 milyar nöron vardır içinde. Kadında 1300 gramdır 19 milyar falan nöron var. 4 milyarda hücre farkımız var. Gene bir anlamı yok demek ki. Demek ki kiloyla sayıyla alakalı şeyler değil bu. Ne kadar, onunki ne kadar, benimki ne kadar bu tartışmadan bir kurtulmak gerekiyor. Çok bir anlamı yok. Esas beynin anlamlı kılındığı yer işte burası. Dünyada her zaman geçerli olan kural bu. Network is everything. Bana dediler ki diyalog anlat. Aha diyalog. Bizim işimiz diyalog zaten. Bir beyin hücresi diğer hücrelerle ne kadar çok diyalog kuruyorsa aslında beyin o kadar etkin. Örnek veriyorum. Farenin beyninde bir hücre yaklaşık diğer bin hücreyle faaliyet gösteriyor. Aynı anda etkileşim halinde. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Falan. Sürekli böyle bir konuşma var. İnsanda bu sayı on bine çıkıyor. Aradaki o 10 katlık fark işte bu duruma sebep oldu. Oradan başladı bu iş, buralara kadar geldi. Bu farenin hipokampusundan alınmış bir görüntü. Arada Latince kelimeleri sırf, bu herif sırf güldürmeye gelmemiş. Bu işi biliyor diye söyleyeceğim, çok önemli değil o yüzden. Şey yapmayın, takılmayın yani. Hipokampus hafıza merkezidir. Oradan bir modelleme. Beyinde kan damarı içeride yok. O kırmızı olan şey bir tane nöron, diğer nöronlarla bağlantıyı anlatıyor bize. Öykü çok eskiden başlıyor, başından anlatalım. Çok başından anlatmayacağım, ana rahmine düştünüz. Ondan sonra hücreler arasındaki o diyalog kurmak için oluşan bağlantılardan bahsedeceğim. Bunlara sinaps diyoruz. Çılgınca, böyle herkes birbirine kart veriyor gibi düşün. Beni ara, beni ara, beni ara, hani böyle. Sen beni ara, ben seni arayayım. Halbuki o arama hiç gerçekleşmiyor. Şimdi öyle kötü bir şey ki, şu yolculuğu ana rahmi varsayın. Ana rahmine düştüm, şurada düştüm çok detay. Evet buradan geldim, yedinci günde başladım ben gelişmeye. Yedinci gün, dokuzuncu ayın sonuna kadar bu organ gelişiyor arkadaşlar. Dokuzuncu ayın sonuna kadar gelişiyor sinir sistemi. Dünyaya geldiğinde ne işe yaradığı belli olmayan tek organ. Diğerlerinin hepsinin işi gücü belli, bu bilmiyor. Bunun öğrenme süreci, işi yapma süreci... Tamamen dünyaya bırakılmış durumda. Kötü haber. Hazır gelmedi yani. Sıkıntı biraz da ondan. Geliştiremiyoruz bazen. Nasıl işliyor bu sistem? Nasıl konuşuyor hücreler birbirleriyle? Dışarıdan aldığımız duyular var. Biliyorsunuz duyularımız aracıyla beyin elektriksel aktiviteler geliyor. Orada kalıcı, işte o hücreler arasında sinaps dediğim bağlantılar vardır ya, onları aktifliyor. Aktiflenmeyen sinapslar ne oluyor? Hani istediğim zaman aktifleyebilir miyim? Maalesef. Aktiflenmeyen sinapslar budanıyor arkadaşlar. O yüzden biz çocukluk çağından itibaren uyaranlara maruz kalıyoruz. İşte bir uyaran örneği. Çocuk kaldı maruz kaldı sırayla değil mi? Harika. Evet. İlk defa bir şey yeşil de anlamıyorum. Ne oluyor diyor. Ondan sonra her duyu her uyaranla ilgili bizim nihai kararlarımız oluşuyor. Ben de bir daha yapmam diyor yani. Onu bir daha yapmam diyor. Bu gerçek mi? Söylediğim her şey gerçek. Hep deneylerini anlatacağım. Biz fareleri normal bir gariban şekilde büyütüyorduk. Yemi vardı, suyu vardı. Normal. O nasıl özel okula göndersek ne olur gibi. <gülüyor> daha fazla uyaran ne yapar bu fareye? Aynısının sosyali de var. Daha çok bir araya gelirlerse, böyle toplanırlarsa değil mi? Birileri etkileşirlerse ne olur diye. Hücre arasında şöyle bir fark oldu. Kusura bakmayın. Şu bir. Şu da iki, arkamı döndüğüm için kusura bakmayın. Böyle ikide bir şey yapıyorum. Aradaki farkı artık anlayacak kadar hepimiz neuroscience Şimdi Neuroscience öyle bir şey ki, eskiden şöyle bir bilgi vardı. İki tane şey bilmiyorsan entelektüel olamazsın. Bunlardan biri kuantum fiziğiydi, değil mi? İkincisi şeydi, e, Rus klasik, dünya klasikleriydi. Bunların ikisini bilmiyorsan sen entelektüel olamazdın. O yüzden soru sorulduğunda en azından biliyor gibi davranmak zorundaydın. Bunların üçüncüsü neuroscience'tır arkadaşlar. Artık hepiniz iyi kötü beyin biliyorsunuz, öğrendiniz. Bu kadar bilmeyen bile hakkında konuşuyor. O yüzden de şimdi size soruyorum. Bununla bunun arasında ne fark var? <gülüyor> oh, pardon. pardon. Bununla bunun arasında ne fark var? Tamam sormadım. Vazgeçiyorum o zaman. Demek ki daha ders yeterli, Devam edeceğiz. Ali baba süre demek ki uzayacak abi. Ekibe göre değişiyor biliyorsun. Şu grup daha fazla kontak yapıyor. Ne demek kontak? Biz zannettik ki uyaran artınca daha zeki olacak. Öyle bir şey değil. İhtimal o. Daha fazla kartvizit dağıtmış. Kullanacak mı bilmiyorum. Anladınız mı? Fark orada. O yüzden de bazen geri plana da olsa insanlar anormal başarılar elde ediyor. Burada da gördüğünüz <gülüyor> Tabii uyaran nasıl devam ederse hayat öyle devam ediyor. Sizin değerleriniz öyle oluşuyor. Siz neye gülüyorsunuz? Bence... Yaşadığınız ortama, büyüdüğünüz çevreye bakmak lazım. Neyse, evet neuroscience dersi eksik kalmasın. Hemen takviye ediyorum. Beyin dediğiniz böyle bir yapı, bu da içeriden görünüşü. Üç parça bu. Laz müteahhit işi gibi. Her gelen üstüne bir şey koymuş gibi. İlkel canlıların hepsinde ve bizde de beyin sapı var. Burada diyalog var mı? Yok. Nefes alsın yeter. Hani Burada hiç diyalog yok. Bir üst katmanda... Temel dürtüleri var insanın. İnsanı harekete geçiren şey var. Limbik sistem çok meşhur oldu. Sağda solda adını duymuşsunuzdur. Bu da primatlara kadar herkeste var. Herkesin canı bir şey istiyor. Anne ben aşık oldum. Al. Anne ben aşık oldum. İnsanda sadece devreye giren bir mekanizma var. O da şu. Kızım sen aşık oldun da. Ya da anne ben aşık oldum da bu damat size mi? Amaşı var mı? Geliri var mı? Sigortası var mı? İşte orası yüksek zihinsel aktivite artık. Yani aşkı bloke eden şey artık bizim beynimizin üst katmanları, frontal lob dediğimiz şey. O yüzden ben artık beyin dediğimde o kontrol mekanizmasından bahsedeceğim size. Çünkü bana göre insanı insan yapan şey dürtülerini kontrol etmesidir arkadaşlar. Öbür kısım canım istedi yaptım, canım istedi benim canım böyle istedi oldu. Onu herkes yapıyor zaten. Herkes zaten tüm hayvanlar aleminden bahsediyorum. Ama burada insan dediğimizde, insan beyin dediğimizde işte frontal lob bu. Evet. Frontal lob ne zaman gelişiyor? Güzel sorulardan biri de bu. Frontallop ne zaman gelişiyor biliyor musunuz? Ergenlik çağında. O vakte kadar anne babanınki kullanılıyor. O yüzden çocuklar anne baba olmadım her şeyi yapar. Annesi babası oradaysa yok ben çikolata almayayım der. Kapsama alanına çıkınca hemen böyle elinden geleni yapar. 16-17 yaşında başlar bu. Kadınlarda 30'a kadar çocuk bakacak. Ciddi dediğim gibi. Erkekte 40 diyorlar. Bilmiyorum Ali abi sen ne diyorsun? 40'a kadar gelişiyor diyorlar. Matürasyon devam ediyor ve matürasyon genellikle, bu matürasyon genellikle software arkadaşlar. İki şekilde yapıyor bunu. Birincisi hafıza. Hafızamız bildiğimiz teknik hafızalardan değil. Evet. İkincisi de bu. Bu ne? Çok detaya girmeyeceğim. Biz pattern detection yapmak üzerine kurulmuşuz. Yani siz orada karşıdan ne geliyor anlamalısınız. Bunu her zaman anlıyor muyuz biz? Hafızamız var, biz paternleri yakalamaya çalışıyoruz. Şu an içerisinde biz bu iletişim için, diyalog için o kadar sevdik içinde bulunduğumuz yer burası. İşte size internette şu anda olanlar, şu anda herkes diyalog kuruyor arkadaşlar. Hepimiz diyalog kuruyoruz. Bir dakika içerisinde burada ne oluyor? Sadece bir örnek vereceğim. Facebook 3.3 milyon bir dakika içerisinde post gönderilmiş. Bu Facebook'un paralı editörü hiç yok. O kadar muhabbeti seviyoruz yani biz. Parasız çalışıyoruz. Facebook dünyanın en büyük şeyi oldu, değil mi? Yapay zeka gibi. Dünyanın en büyük işi oldu ve bütün yazarları bizleriz. Öyle değerlendirin. Beyin bunu nasıl yönetsin? Isınır o, ısınır. Beyin bunu nasıl algılıyor? Güzel bir örnek. Çalışma getirdim size. Aplikasyon indirilmiş, solcan aplikasyonu. Kurbağalar ekranda gördüğünü ne zanneder? Öğrenemiyorlar arkadaşlar. Kurbağalara çok gülenler için getirdim bunu da. Biz de öğrenemiyoruz ekranda gördüğümüzü bir şey zannediyoruz bu ilk emoji tarihteki ilk emoji bu adamın biri yapmış o günden beri kanunu yok kitabı yok deli gibi sarıldık biz bu işe bırakmıyoruz peşini o kadar diyalogta önemi var çünkü dedik ya bu, bu kadar da olamaz insanlar tutkunu gibi niye böyle oluyor baktık bizim cihazlarla beynin bir bölgesi parlıyor bu esnada burası neresi burası neresi beğen aldığında da parlıyor burası neresi burası hadi bir bakalım Bağımlılık merkezi. Farkında değiliz. Bu diyalog hevesimiz bizi kendine bağımlı kılmış. Ne demek bu? Her like dopamin salgılatıyor demek. Öyle oraya likelandıkça annem benim fotoğrafı beğendi. o. Oh. Arkadaş bana smiley gönderdi. o. Oh. Ben de ona göndereyim. Bu iş fütursuzca yapılırsa ne olur? İkinci deney gene. Biz o bir farenin o bölgesine elektrop taktık. Dedik ki istediğin zaman kendini like'la dostum. İnternet 24 saat var. Evet. Evet. Ne oldu sonucu? Bizim hayvanlara baş bakacağız önce. Ne oldu sonucu? Nomofobi diye bir hastalık çıktı. Nomofobi nedir? Hemen giriyorum araya. Bu. <gülüyor> Nomofobi bu. Telefonum nerede? Şarjım biterse ne olur? Ölmeye 5 dakika niye aynı yeri uyarıyor? Koşulsuzca connection. Aynı sıkıntımız var. Bir hastalık daha size. Yeni taze hastalık getirdim. Bunu Google bilmiyordur. Evet. Fear of missing out bu. Yani şu Brad karısının adı neydi? Heh, ondan uzak kalma hastalığı bu tanımıyorsunuz hiç görmemişsiniz ama sürekli hayatını takip ediyorsunuz ya o yüzden biz artık internetsiz bir yere çocuklarımızı götüremeyeceğiz bu ara çok meşhur internet Internet of things çok seviyorum bir sürü yerde öyle konuşma yapıyoruz ama şimdi bu da things of internet yani insanlar ona dönmeye başladı internetin şeylerine dönmeye başladık ondan bağımsız duramayacağız çünkü o da aynı yeri uyarıyor kötü haber Google'dan da temsilci var şimdi bizi çıkışta. Evet arkadaşlar ben o elektrodu taktım. İstediğin zaman o tuşa bas dedim adama. Ne yapar? İşte soru bu. Biz zannettik ara sıra basar bilgisayarı kapatır eve gider. Diyorlar ki çocuk bıraksam sabaha kadar oynayacak. Oynar niye frontal lobu yok? Yok çünkü sen olmazsan oynar sen bakmazsan oynar. Yapabilecek bir şey yok yani. O yüzden sabahlara kadar o işin başında oturuyorsunuz. Sıkıntı bu. Çok komik bir video bu. Gördünüz mü, bildiniz mi bilmiyorum. Bunlar giderken yürüyen Ben de kalıyor. Akıllarına gelen ilk şey ne biliyor musunuz? Cep telefonuyla yardım çağırmak. E. Buzdağı olmadan sunum olmaz diye araya bir tane koydum. Ayıptır. E. <gülüyor> e. Ve neticesinde beyin hiç değişmedi arkadaşlar. Beyin hiç değişmedi, değişmeyecek gibi de duruyor. Ben yıllar önce anlataydım. Ali abi de yıllar önce, bin yıl önce anlatsın. Yapsaydı bu şeyi dedi, biz yine aynı şeyi anlatacaktık. Yapay zekay falan ben bilmem, burada organiği var. Önce bunu bir kullanmak lazım, hakikaten öyle. Çok da ilgiliyimdir bu arada teknolojiye, o yüzden öyle rahat konuşuyorum. Çünkü iyi eğitmediğiniz beyin başınıza bela olur, örneklerini yaşıyoruz. Kesinlikle çok büyük sıkıntı var. Ben eğitim almasam ne olur? Başımıza gelen her şeyin arkasında bir tane beyin var biliyor musunuz? Eğitim ben almadım, ben kendim beynimi programlamadım, eğittim, eğitmedim. Başka biri gelsin, eğitsin, olur mu? Olur, gerçekten eğitir adam, kendi aplikasyonunu kuru verir oraya. Az uğraştır. Ah bak burada üç kişi üstü sevilmiş. Yani şurada yeterince uzun bir adam olsa gelir tek başına, değil mi? Tek başına bütün her şeyi değiştirebilir. Niye çünkü eğitmedin sen? Eğitirsen yapamaz. E tabi eğitim eğitim deyince de böyle şimdi çok komik şeyler de yapmamak lazım. İçselleştirilmemiş hiçbir bilgi sizin olmaz. Mutlaka o bilgiyi akıl süzgecimizden geçireceğiz. Plastisite diye bir kavram var en son bir neuroscience olarak ondan da bahsetmek lazım. Azıcık, çok azıcık kaldı Baba, stres olma. Plastisite diye bir şey bakın bütün davranışların beyinde bir devresi var arkadaşlar. Bütün davranışların. Aklınıza gelen her şey, böyle bir bilgisayar bu, bir şeyi yapıyorsunuz ve karşılığında bir devre harekete geçiyor. O sinapslar dedik ya, bir diyalog kuruluyor onunla ilgili, harika. Her davranış, iyisiyle kötüsüyle işte, bak burada iyisi var güya, şurada iyisi var güya. Çünkü stres ve fast food şu an en sevdiğimiz şeyler yani. Evet, neticesinde o devreler aktive oluyor. O devreler aktive oluyor ve aktive oldukça kalınlaşıyor. Şimdi enteresan bir şey, bizim kabloların üzerinde elektrik attıkça bizim kablolar kalınlaşır. Kalınlaştıkça daha kolay akar. E ne oldu? Biri geldi bir şey anlattı. Dedi ki çocuklar yeni bir şey var. Hani bunu uygularsanız var. Çok cılız o yeni bilgi. Eski alışkanlığınızın yanında küçücük bu. O yüzden de siz bir sürü kitap okursunuz hiçbir işe yaramaz. Niye? Çünkü eski alışkanlığınız var orada. Sen yeni bir yol buldular diye sana anlatırlar. Ya da sen bir akıl varı bunu. Dersin ki ha böyle bir yol var eski yol seni çağırır. Anladınız mı? Bunun yolu ne? Başta istemeden yapacaksınız her işi. Başta istemeden yaparsanız, sonra istemeseniz de yaparsınız arkadaşlar. Davranış değişikliği bu demek. Bu noktada küçük bir örneğim var. Ben hep bu örneği veririm. Ben bu slide'ları ilk gördüğümde beyin aklıma gelmişti. Hayatı nasıl baktığımı düşünün. Şu videoyu ilk gördüğümde. Bu 1950'lerin pit topu. Beyin her işin başında böyledir. Acemidir. Acemiliği hissediyorsunuz değil mi? Uğraştı bunlar, dizinde Ne oldu biliyor musunuz şu anda? Bunu izleyin sonuna kadar. Bu da böyle artık alışmış beyin burada da yani. O işi yapmayı çözmüş beyin. Heyecan verin. Hadi gel araba. Böyle başarırsınız. Bu aralıkta size yardımcı olacak çok küçük bir ipucu. Gülümsemeniz yeterli. Acemiliğe gülünür. Çocukların hiçbiriyle dalı geçmiyoruz biz. Yürümeyi ne, ne biçim falan. Eğer bunu yapsak, kendimize yaptığımız çocukları yapsak hayatta kimse yürümeyi öğrenemez. Bitti. Son deney. En önemli deney bu. İnsana ben niye bu kadar çok güveniyorum? Binlerce insan gördüm. Beyinleri nasıl çalışıyor. Bazılarına yardımcı olduk, bazılarına öğrendik. En hadi bugünlere kadar geldi bu iş. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim bu işle ilgili başka bir yollara erişim hep sürdü. Bu hayvanlar öğretti bana bunu. Bu bizim depresyon deneyimiz. Bu hayvanlar burada yüzüyor. 15 dakika yüzüyor. Ondan sonraki benim fani hayatım bu kadarmış. Bu deli manyak beni şey yapmadı, burada bıraktı. Ben diye demek ki bu kadar. Neticesinde bir tane deney yaptık biz. 13. dakikada bu hayvanı dışarı çıkardık, bir kuruladık, geri attık suya. Kaç dakika yüzmüştür? 75 dakika yüzüyor arkadaşlar. Umut böyle bir şey. Bir yolu var derseniz eğer aklınızın bir kenarında asla asla kimse sizi pes ettiremez. Teşekkür ediyorum yeniliğiniz için.